İşte kişi fiiller alemindeki çalışmasını ve tevhidini sürdürecek, idrak edecek. Esma alemindeki çalışmasını ve tevhidini idrak edecek. Ondan sonra sıfat alemindeki çalışmasını ve tevhidini idrak edecek. Dolayısıyla kendi kişiliğini, kimliğini bulmuş olacak. Neticede Kur'an kendisi olacak. Artık okuduğu Kur'an dışarıdan olma tefsirden okuma bir Kur'an değil kendi kitabını okuması. dolayısıyla olacak işte buraya gelebilmek için şeyhinin başını kesmedikçe fenaî Resul'den de geçmedikçe bu işlerin olması mümkün olmaz şeyhinin Serseyeşi yarım kalır. Bir şey onun başını kesti mi iş bitti. Peki o nasıl Kıyacak işte. Kıyacak. Hem öyle bir kıyacak ki gözünü kapatmadan. Ama bu işler tabii kolay işlerdir. Gerçekten çok zor, çok değerlik isteyen işlerdir. Çünkü şey, Fenafir Rusul Efal ve Esma alemleriyle ilgili bölümlerdir eğer buralarda kalırsa insan sıfat alemine geçemez yani. Gerçek kimliğini, gerçek rüyetini bulamaz. Bir kişinin de genelde yani şeyhi var oldukça burayı atlaması çok zor iştir. Ta ki bu işler şeyhi rahmetlik olduktan sonra ancak olur. Ama orada da yine yarım kalma imkanı, ihtimali vardır. Çünkü kamağıma ermeden şeyhi göçmüşse zaten yarım kalmış. Hayatta da bu işin olması çok zordur. İşte bazı Ehlullah hikayelerini okuduğumuzda bazı kişileri dergahtan kovarlar. İşte sebebi budur. Bir sebebi de yaşamaz. Şeyh'in sevgisini silebilmek için gönlünden ona bağırır, çağırır, defol der, kovar, atar gider ah der ya bu da ne biçim insan bu işte. Şeyh bunu göze alır. Onu çok sevdiği halde onu göze alır ve o şekilde kurtarabilir ancak kendini o kişi. Niçin niçin Yunus Emre'yi yedi sene saldılar çöllere? Tapduk Emre'nin sevgisinden kurtulsun diye Tapduk Emre'nin sevgisi karşısında olduğu müddetçe ona perdedir. İşte. İşte bazı bazı kenseler ortaya hiçbir şehlik mehlik diye bir şey koymazlar ki buradan geçme gerektiğini kolayca geçilebilsin diye. <gülüyor> Bakar ki ya işte şöyle böyle falan Aa, adam diyor falan ilgilerle. Halbuki o kendini perdelemiştir karşısındakini ve vadi İşte Alemde Hakk'ın varlığından başka bir varlık olmadığını idrak ettiğimizde Şeyh diye ayrı bir varlık yok ki Peygamber diye ayrı bir varlık yok ki İşte biz bunları Şeyh'imiz var, Peygamberimiz var, biz varız, Allah var Dediğimiz müddetçe bu işçi almış olur gider Ama buranın bir ince noktası var Şeyh diye, Peygamber diye varlık yok mu ortada? tamamen mi inkar edeceğiz? Tamam, öyle de değil. Hakkın varlığı ile var. Yani kendi başına bir varlık olarak değil. Orada gelir. Ama artık onun ismine artık o müsa layık söylemeden, komadan ve de gerçek değerini vermek suretiyle, onun da hakkını vermek suretiyle aradaki münasebetleri böyle terim etmek i̇şte, ne diyelim, ne yapalım, olduğu kadar oluyor. Allah tümümüzü zihin açıklığı versin, terasat hidrak açıklığı versin, sıhhatimizi en azami durumda güçte tutsun. Çünkü bunlar hepsi evvela sıhate bağlı olan evet, evet. şeyler, adiyyet yani de, de evet. dahil işte. inşallah. İnşallah hepimize en azından geniş çapta değilse bile kendi kişiliğimizi, kendi varlığımızı bulma imkanı versin inşallah. Buraya nereden geldik? İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın ifadelerinden geldik. Şimdi oradan devam ediyoruz. İlmel yakın hakikate ilim olarak ermektir. Hakikat bilgisini ilim yolunda bilmektir. Aynel yakin, hakikati hissederek, duyarak, görerek yaşamaktır. Hakkal yakin ise hakikatle tahakkuk etme halinin neticesi, zuhurudur. Bir başka izahla da şöyle anlatılır. Kahramanlığı bilmeyi ilmel yakine. Kahramanlık olayını bilmek ilmel yakine. Görmeyi aynel yakine yani kahramanın, kahramanlık fiilini ortaya koyduğunda bunu görmeye ilmel yakın kahramanlığı yapmayı ise hakkal yakına benzetebiliriz. Marifet dahi bu uslup üzere devam eder anlayan Allah. Ancak bu mevzuda bir mukaddimenin beyanı lazımdır ki o bütün hakikatleri toplamış ıtlak ve takyit nasıldır? Ve nasıl itikat sahibi olmak gerekir ki korkudan kurtulup yakınlık gele? Mukaddime. Bilinmeli ki o hakikati camia yani her şeye cami olan hakikat ki ona çok isimle müsemma da denir. Bunu Hazreti Şeyh yukarıda anlattı. Bazı arifler bunu aşk ile de tabir ettiler. Hakikati camira'yı. Şeyh-ı ve tabileri gibi. Diğer bazı büyüklerde ezeli kuvvet ve ezeli nutuk ile tabir ettiler. Şeyh Muhyiddin ve Sadretin Konevi gibi. Cümlesinin muradı bir zat ve bir hakikattir. Beyt. Güzelliğin tek. Lakin ibadetler çok çeşit. Her şeyin o cemale işareti kesin sabit. Anlatılan hakikatin Arapça'da tabiri vücut. Türkçe'de varlık. Farsça'da hestidir. Hakikatte ise o hepsinden münezzehtir. Ancak anlatmak sadedinde vücut, aşk, nur, nefs-i rahman, varlık da derler. Murat bir isim, bir zattır. O da haktır. Hak ise vücudu mutlaktır. Varlığı mutlak olarak tabir edenlerde ise mutlaktan murat takyiddir. Bu ıtlak ile ta takyidin cemindendir. Bunu her şeyden ve tenzihten mutlak itibar etmişlerdir. Hatta tenzihten dahi tenzih etmişlerdir ve hatta kaydından dahi Tenzihi gerekir demişlerdir. Bu iş ancak zevke dayanır. Bu duruma göre bir zat mülahaza olunmalı olunabilir ki yusatı geniş bütün mertebeleri cami hepsine muhit ola. Yani bu anlatılan mertebelerin hem aynı ola hem de cümlesinden münezzeh ola. Bu takdirde hem mutlak ve hem cami hem münezzeh olur ıtlak hesabıyla, kemal-i izzet ile aziz, istigna ile yani müstagni olup ona ne naz ne de niyaz erişir. İşte bu manaya işaret eden ayetler. اِنَّ l لَا غَنِيِّنْ anil اَنِ 3 ş. 97 Kesinlikle Allah alemlerden ganidir. سُبْحَانَ رَبِّكَ Rabbil الْاِزْزَتَ اَمَّا يَسَفُونَ 37'ye 180. Rabbin onların vasıflandırmalarından izzet sahibi ve münezzehtir. Şu da aynı manaya işaret eden bir hadis-i şeriftir. Kâneallâhu velem yekün şey'en me'ahû. Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu. Bu makamda ne isim, ne resim, ne övgü, ne sıfat bulunur. Cümlesinden münezzeh, her şeyden arınmış itibar olunur. Bununla beraber cümle mertebelerde seyreden ve tecelli eden gene kendi olup her mertebenin aynıdır. Bütün mertebeleri toplayıcı olduğundan her isim ile isimlenen, her resim ile resimlenen, her övgü ile övlen, her sıfat ile sıfatlanan odur. Bütün mertebelere tenezzül eder. Onun tenezzülü ise aynı kemalidir. Nitekim bu manaya işaret eden hadis-i şerif şöyledir. Hasta oldum, gelip sormadım. Aç kaldım, beni doyurmadım. Hatta sıfatlarda, tenezzüllerde ve mertebelerde zıtları kabul eder. Çünkü ona Zıtlığı söz konusu değildir. Hiçbir sıfat yoktur ki zıddıyla sıfatlanmış olmasın. Bu manaya haslar ve hastan da has olanlar bilir, anlayabilir. Ariflere de bu kadar tembih yeter. Hüve'l evvelü <gülüyor> vel ahiru ve zahiru vel batın ve hüve bi kulli şeyin aleyyin. O evvel, ahır, zahir, batındır ve gene o her şeyi bilendir. Ayet-i kerimesi dahi yukarıda anlatılan manaya işaret eder. Utlak ve takyidin ne olduğu imkan dahilinde beyan olundu. Şimdi şurayı bir iki şeyle daha açmaya çalışalım. Alemlerin dışında, Hakkın varlığından söz edilirken, Zat-ı mutlak diye söz ediliyor. Yani, Wallahu Le leganiyyün anil alemin derken, Allah alemlerden ganidir. Yani alemlerin üstünde bir varlıktır. Yani varlık da denmez. Denmek yine madde alemine getirir. Ama yine de bir varlık olarak ifade edilmesi zorunlu alemlerden ganidir, ganidir derken, Cenab-ı Hakk'ın bir mutlak zatı var. İşte bunun bilinmesi mümkün değil. Bunun bilinmesi <gülüyor> mümkün değil. Bir de mukayyet zatı var. Kayıtlı zatı var. İşte ıtlak ve takyit dediği manalar bunlar. ıtlak mutlak olarak kendinin varoluşu. Takyit de kayıtlı olarak varlık alemindeki zuhurudur. Ancak burada e, kayıtlı derken yine kelime oyunu vardır. Aslında burada da kayıtlı değildir. Burada da takyit hükmü, kayıtlılık hükmü yoktur. Kayıtlılık hükmünün olabilmesi için yine iki şeyin olması lazım ki o şeye göre kayıtlı veya kayıtsız hükmü verilsin. Bütün alem hakkın varlığından başka bir varlık değildir. Her ne kadar takkit hükmüyle yani kayıtlılık hükmüyle burada söz ediliyorsa da aslında burada da kayıtsızdır. Yani zat-ı mutlak ve zat-ı mukayyet diye e, belirtilen kelimeler onun değişik iki yönünü ifade etmek için anlatılır. Aslında Değişik iki yönü var değil de iki ayrı varlık yine söz konusu değildir. Bir olan yönü, biri de alemlerde zuhur eden yönü. Evet. Ama yine o birbirinden evet. ayrı bir varlık evet. hükmünde değildir. Her ne kadar belirli mahallerde biz onu e, kayıtlı olarak, mukayyet olarak takit hükmüyle görüyor, idrak ediyor isek de aslında o mahallede de hükü Külliye mühür yani. Her an değişik bir hükümde olan neyle kayıtlı Biz kayıtlı <gülüyor> oluruz. Işte <gülüyor> tenzihten dahi tenzih etmek gerekir dedi bunu. Tenzih nedir diyorlar? Tenzih, kendi mahallini temizlemektir diye cevap veriyor. Hakkı neyi tenzih edersin? Nasıl ve ne şekilde tenzih edersin? tenzih edilecek şey varsa kişinin kendindedir Cihlini, idrakini geliştirmesi ve kendi düşüncesinden kendini tenzih etmesidir. Ne diyor daha peygamber? Her an tövbe etmiyor muydu? haline, işte idraki açıldıkça kendini tenzih ediyordu. Dolayısıyla hakkı da tenzih ediyor. İşte bir şeyin evveli oysa, ahiri oysa, zahiri oysa, batını oysa ve ona hayat veren mutlak yönü o işler, artık bunun ne mutlakiyet kalır, yani ne kayıtlılık kalır, ne kayıtsızlık hükmü kalır. Ne diyor en sonunda işte? Ariflere bu kadar tembih yeter. Bu bir yaşantıdır. Bunları kimler anlar? hastalar ve hastan da has olanlar anlar. Dünyanın Şimdi bilirsin ki kayıtsızlık ile kayıt hali dahi bir kayıt olur. Hak cümle mertebeleri muhit ismiyle ihata eder. Hani daha evvelce de mevzu geçti ya <gülüyor> bir insan öyle hale gelir ki kendi varlığını göremez olur. <gülüyor> kendi varlığını göremeyince kayıtlanacak bir durum da göremez kendinde. Kendini göremediği için durum da göremez kendinde. Ne olur bu sefer? Her şeyden müstakmi kendini kabul eder. Ve kayıtsız olur. Eğer buraya tam oturmamışsa kayıtsızlıkla kayıtlanmış olur. O da kayıtsızlık kaydına girmiş olur. Yani insan bilmeden veya hassas düşünemeden ne hallere girebiliyor? İşte bu dahi tehlikelidir diye ikaz ediyorlar bari bir boşlukta ol. Kendini hisseder zaten. Feinevatüellü <gülüyor> Ne yana dönerseniz Allah'ın yüzüyle karşılaşırsınız. Düşturunca her mertebede yüzü mevcut iken sadece bir yüze iman edip diğer yüzleri inkar etmekle hakkı örtmüş olup küfre düşersin. Eğer Müslüman bütün zuhur yerlerinden bir zuhur yerinde hakkın varlığını inkar ederse şeriat ona Müslüman demez. Şu meseleyi düşünebiliyor muyuz acaba? Eğer Müslüman bütün zuhur yerlerinden bir zuhur yerini dahi hakkın varlığını bir zuhur yerinde dahi hakkın varlığını inkar ederse şeriat ona Müslüman mı? Gerçek şeriat. <gülüyor> tek <gülüyor> şerha <gülüyor> evveli ahırı sonu başı ortası evveli olduktan sonra işte eğer biz bu hükmü yani gerçekten yaşamış isek ağzımızı açıp da bir tek kelime etraf için söylememiz mümkün değil yani herhangi bir e, karşımızda düşük kelime duymak, dinlemek onu hatalı görmek şey yerli yerinde. Hatalı varlıklar görmek, hatalı fiiller görmek, bu tamamen bizim yorumumuz neticesinde ortaya çıkan hatalılık görmedir. Aslında hata bizdedir karşımızda. İşte bunun yapmamız gereken tek yönü, yani bundan kurtulmamız gereken en e, sıkı hali yorumu ortadan kaldırmak katli olarak yorum ortadan kaldırmak. Karşınıza gelen karşımıza gelen her türlü hadise nasıl zuhur ederse etsin. Karşımızda trak diye birisini buldular. Biz göreceğiz, geçeceğiz onu. Aa, hakkı havale. En azından. Yorum, yorum yok. Yoruma girmemek. Niye öldü? Niye oldu? Biçin böyle oldu? Neden demişler? Niye yetmişler? Ne demişlerse demişler. Geçmiştir, gitmiştir. Geçmiştir, gitmiştir. O kadar işte. Bunu yaşıyorsak zaten o tahakkuk eder. İşte yorum yaptığımız zaman bu yorum muhakkak bizim beşeriyetimizden çıkar. Gerçeğimiz yorum yapmaz çünkü. Evet. için, gerçeğini bildiği için gerçeğini nüfuz eder, gerçeğini bilir, yoruma gerek kalmaz. Gerçeğini <gülüyor> gerçeğini bilmediğimiz için yoruma kalkıyoruz ve kendimiz ona bir izah tarzı getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha <gülüyor> <gülüyor> Mesela puta ibadet eden ibadetini ona tahsis ettiğinden ve onunla kayıtlanmasından dolayı küfre düşmüş olur. Yani diğer yüzleri inkar etmesinden dolayı. Kuta secde etsin, ibadet etsin başka ama başka yer gerektiğinde başka yere de ibadet etme gücü olsun kendinde, ilmi olsun. Tek gönde, tek gönlü olarak ibadette bulunması onu hakkı bir yere kayıtlamasından meydana gelir. Dolayısıyla kafirlik doğrudan meydana çıkar. Küfrü batıl bir dakika küfrü batıl mutlak hakkı örtmüştür. Küfrü hak kendini hakla örtmüştür. İşte iki küfür arasındaki fark budur. Ey oğul bu mana aşağıda belirtilen ayetin sırrına vakıf olana malumdur. وَكَزَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ illa اِيَّهُ Yani Rabbin hükmetti ki ancak O'na ibadet edile. Rabbinin hükmü bu olduğuna göre Rabbinden başkasına ibadet etmende mümkün olmaz. Çünkü Rabbinin hükmü bu. Kendine ibadet edilmesi. İşte kişi nereye ibadet etmiş olursa olsun aslında Rabbuna ibadet etmiştir. Yalnız Rab derken bu Rabbul Erbab'tır. Tabii, yani gerçek Rab olarak. Utlak halinin hakikatine vakıf olana Arif-i Billah, Veliyullah, Ehlullah derler. Nitekim bu gibiler için Kur'an-ı Kerim'de Ela inne evliyallah la havfun aleyhim velahum yahzinun 10-62. İyi biliniz ki Allah'ın velilerine korku olmadığı gibi mahzunluk da yoktur. İrfan sahipleri ve veliler bu zümreye dahil olup korku ve üzüntüden kurtulmuşlardır. Allah'ın bizleri bu hallerle malen rızıklandır. Beyin Hazreti Şeyh Muhedin Arabi buyurur. Ariflerin nihayeti Rabların Rabbinadır. Rabul erbabı arif olanlar da Allah'a ibadet ederler. İşte burası gerçekten bütün söylenenlerin derli toplu ortaya konmasıdır. Bir daha tekrarlayalım. Arifliğin nihayeti Rab'ların Rabb'ınadır. Yani evvela kişi kendi nefsine arif olacak. Kendi Rabb'ını bilecek. Ondan sonra Rab'ların Rabb'ına müracaat edecek, Rabbul Erbaba yönünü döndürecek ve bunun neticesinde gerçek arif olanlar da Allah'a ibadet edecekler. Yani ibadet evvela hakkın dileğiyle Rabbadır. Rabb'a ibadet hükmü ortadan kaldıktan kalktıktan sonra Rabbul Erbaba'dır. Rabbul Erbabı olan ibadet hükmüde kalktıktan sonra ibadet gerçek hakkadır. Ve işte ibadet ancak ibadet hükmünü burada alır. Gerçek ibadet hükmünü burada alır. Ve Abdühu dedikleri ifadede bunu anlatır. Allah'ın kulu Allah'ın kulu bu Resulullah'a ait bir ifadedir evet. ve dolayısıyla ümmetine ait bir ifadedir. Böyle bir, ifade, böyle bir ifadeyi geçmiş ümmetler kullanamazlar. Geçmiş ümmetler yani hakkında bu mi? kullanılmaz. Ya böyle bir bükkanetimiz yok. Yok evet. Geçmiş ümmetler için, geçmiş kavimler için böyle bir halin söz konusu olmadığı görüyoruz zaten. Hı hı. İşte üç boyutta dedik ya birinci boyutta efal alemindeki ibadeti belirli rabbuna esma alemindeki ibadeti genel rabbuna rabbül Erbab'a ve sıfat alemindeki ibadeti de Allah'a yani gerçek Allah ismini ve hüviyetini almış varlığa ondan evvelkiler ondan evvelkiler mukayyet raplara ibadettir. Her ne kadar rabbül erbab derken o geniş çapta e, bir ibadet yükü ile oluyorsa da ama aslında Allah'a göre kayıtlıdır, mukayyettir. Rabb'lık hükmüyle kayıtlıdır. Ama Allah'ta kayıt olmaz. Actually, o evet. O Rabbinden daha üstündür Rabb'a. Mesela Rabb'lük üstüne. Geçer mi? Geçer. Aa, i̇şte mesele orada zaten. Kendi Rabb'ında kalmama. Yani, Eğer kişi kendi Rabbının hükmünde ömrünü sürdürürse Rabb'lük kölesidir. Rabb'lük kuludur. Hangisinde, işte hangi ismin ağırlığı varsa, işte hangi isim onun üstünde hükmediyorsa cebbar ismini alır. Ama bu cebbar ismi olmayabilir, herhangi bir başka isim olabilir. Ha, ama neticede cebredicidir dediğiniz gibi cebbar isminin ve hüviyeti altına girer. işte buna e, ne diyorlar bu halde yaşamaya, aklı vehmin hükmü altında olmak. Çünkü o bunu vehim ile meydana getirmiştir kendisinde. Ha, düşüncesindeki evet. Rabbuna ibadet etmesi, dolayısıyla sevdiği yöndeki varlıklara ibadet şekliyle ibadetin ortaya koyması, onun vehim halinde, hayal halinde bir hayat yaşadığını gösterir. Ki Rabbunun hükmü altında eğer ölür giderse o Rabbundan da ebedi kurtulamaz bir daha. İşte Rabbunun hükmü altından çıkacak, Rabbul Erbab hükmüne girecek, bir müddet Rabbul Erbap hükmünde kalacak. Orayı da geçtikten sonra gerçek hüiyetiyle Allah'a Allah ibadet edecek. Tecelli, Kıbuli, oluyor, Özubur, Rabbul Erbap'ta fark görmemesi, ayrı ayrı varlıklar görmesi ama bunların hepsinin hakkın varlığıdır, var. zuhurudur demesi gerçek Allah'a ibadet dette ise esma aleminin ortadan kalkması yani. Alemler diye bir şeyin olmadığı tek kendini bulması. Varlıksız, isimsiz, sıfatsız, vasıfsız tek kendi kendine kalması. Muayyen ve mukayyede ibadet edenler yani belirli ve kayıtlıya ibadet edenler kendi tasavvurlarında peydah ettikleri mabuda itikat ve ibadet etmiş olurlar. Burası aslında çözülmesi en zor olan işlerdir. Ve de insana, yani kişinin kendine bunu ortaya koyması en güç bir iştir. Yani büyük bir açıklılık, açık yüreklilik ister bunu ortaya koymak. Herkesin harcı değildir bu. Ben Rabb'i ibadet ediyorum, Allah'a ibadet ediyorum Mesela. der zannında kalmıştır. Halbuki ibadet ettiği mabudu kendinin tahayyül ettiği kendinin meydana getirdiği varlığıdır. Yani, bu İlim yoluyla. tabii. İşte eğer gerçekten o kişide araştırıcılık hüviyeti varsa yaptığı ibadetinden tatmin olmaz. Neticede huzur bulmaz. Bulamaz çünkü, hedefi olmayan bir istikamettedir ve kendisinde gerçek tatminlik yoktur, mutmainlik, o halin, mutmainlik, o halin, ibadetin bırakılmaması lazım. İbadeti evet. bırakmak değil, tabii ibadeti yapacak ve bu arada araştıracak işte, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. araştıracak. Tatmin vadesine kadar. Gerçek, işte hani ne dedik, ben gücünü sonuna kadar, evet. Evet. kadar kullanacak. Onlar kendi düşüncelerinde meydana getirdikleri farklı raplardır ki birinin ki diğerine uymaz. İki Müslüman gelir bir araya yahut beş kişi on kişi gelir bir araya. Bakarsınız ki hepsinin düşüncesi, itikadı, ibadeti, fikir, anlayışı tamamen başka başka. E peki ortada bir Rab var, bir Allah varken nasıl bu kadar düşünce geliyor? E demek ki ortada olan gerçek Rabb'u görmeyip kendilerinin ortaya bir Rab çıkarmaları neticesinde çokluk meydana geliyor. Ve her kişi de kendi Rabb'ına ibadet ediyor. Ayeti düşünelim bu husustaki. Erbabın mütefekirune hayrun emillahül vahidil kahhar Farklı ha, ilahlar mı hayırlıdır yoksa tek ve kahhar olan Allah mı hayırlıdır? Ayeti kerime 12 ye 39 bu ayet kerime dehşet bir ayet-i kerimedir. açıcısıdır. Şimdi farklı farklı Rab'lar mı hayırlıdır? Yani sizin var ettiğiniz herkesin ayrı ayrı olan geçici hayalde olan Rab mı hayırlıdır? Yoksa bütün bunların üstünde pekinde olan Rab'l-i mı hayırlıdır diyor ayet-i kerime. Daha nasıl bir nasıl aşıkıyorsa. Biz bunu zannediyoruz ki dışarıdaki Kabe'nin içinde putlar vardı da o putlar mı daha hayırlıdır? Yoksa sizin hayalinizdeki Rabbiniz mi hayırlıdır? <gülüyor> o putlara göre... <gülüyor> tabii, tabii, tabii. O putlara göre gerçekten hayalindeki Rab hayırlıdır. Ama gerçek Rab'a göre hayalindeki hayırsızdır. Tabii. Evet, vahid ve kahhar olan Allah hayırlıdır mülkünde kendinden gayrı kimse yoktur ki cevap veren olsun. Bu sözü söyledikten sonra kim diyor? Farklı ilahlar mı hayırlıdır? Yani sizin meydana getirdiğiniz ilahlar mı hayırlıdır? Yoksa ben mi hayırlıydım diyor. Yani Kahhar olan Allah mı hayırlıdır? Limenül mülkül yevm. İşte o ayetin bir başka yönlerine İşte bu farklı farklı e, Rablar ortadan kalktığı zaman Dünya görüntüsü, beşer görüntüsü, ayrı ayrı varlıklar görüntüsü, esma aleminin görüntüsü ortadan kalktığı zaman işte bu hüküm meydana gelir. Biz bunu zannediyoruz ki kıyamette olacak bir hadise bu her olması gerekiyor, olabilir. bir Yaşanmak hadisedir kişilere için. göre, yaşanması gereken bir şeydir. Mülkünde kendinden gayrı kimse yoktur ki cevabını versin. Gene kendisi cevap verir. Hakikaten burada önemli bir ima ve işaret vardır. O lahit ve kahhar olan Allah bir bendesine kahhar sıfatıyla tecelli eylese onun nazarında cümle şeyler helak olur. Kur'an'da bu manaya işaret eden ayet şudur. Kullu şeyin halikun illa ve şeyhu. 29'a 88. Burada. Ah gözünü seyredim. Küllü şeyin halikum Küllü şeyin halikum Küllü şeyin halikum Her şey helak olucudur. O da var. Halik de o başka ifadesi. Ona girmiyoruz şimdi. Helak olucu. Zaten yok Küllü şeyin küllü şeyin halikum illa vece. Hı. Şimdi orada iki ifade var yerine göre kullanılan iki ifade var bir tanesi helak olma hükmünde bir tanesi halk olma halk etme hükmünde yani burada helak olmadır yani ifadesi burada ama bunu ee, halk olma yönünde de kullanıyorlar. Küllü şeyin hali kol. Her şey halkedicidir. Yine de öyledir. Bir çi ağaçtan çiçek meydana gelir. Ağaç çiçeği halk, halk eder. Çiçek meyveyi halk halk eder. Her şey halkedicidir. Çünkü, çünkü her şey odur. Bu bir başka yönüdür. Ama biz bunu helak yönünde yani yok olma yönünde kullanırsak her şey helak olucu. buradaki yok. Helak olucudur. Ve bu ayeti kerimenin ifade ettiği düzey efal alemidir. Burasını ayıralım. Fiiller alemidir. Bu fiiller aleminde geçici bir ayettir. Esma aleminde değildir. Ha, o neden? Neden? Çünkü şey diyor. Şey eşyanın ifadesidir. Yani bütün eşyalar helak olacaktır. Ancak eşyada baki olan hakkın veçi baki kalacaktır. Zaten, Zaten o. Hakikaten <gülüyor> o. Eşya dediğin, eşya diye baktığın bu varlıkların senin gözünde eşyalık hüviyetinin kalkması, gerçek ve veçile kalması. cilahi ve olarak onları seyretmen. Değişecek bir tek zerre, katre yok ortada. Ne bir yere gidecek var, ne ölecek, helak olacak bir varlık var ortada. <gülüyor> Olacak işliyoruz. olan bizde, Biz, bizde bizde. Dışarıda olacak Biz, bir şey yok. Evet, değil tabii var. tabii. Dışarıda tabii, zaten tabii. olan oluyor hem de oluyor. Şey oluyor hem de. Hiç var ki. <gülüyor> bu alemde bir taşı oynatsan ne diyor? Alemin kıyameti kopar. Kimin Eksin. haddine şu yanlıştır, bu fazladır, bu eksiktir demeye. Varsa efendim. bizdedir eksiklik, fazlalık, yanlışlık. O da bizim kafamızın içinde. Şu kadarcık bir yerde yani. yani. E, şu kadarcık bir yerde ne varsa işte var. Şimdi cahiliye devrinin nasıl bir devir olduğunu insan daha güzel idrak ediyor. Işte kişinin ademiyeti idrak etmezden evvelki hali cahiliye, cahiliye devridir. Onu ifade eder. O zaman zaten cahiliye devrinde hiçbir hüküm yok ki. Şey yoktu e, muhatap değildi. Mükellef yok. Mükellef yok. Teklif yoktu. Herkes şey yoktu. Ademiyetini idrak ettik kişiye o zaman teklif geldi. Nerelerde oluyor? Atına yüz göreceğiz. Ama işte Efendimiz Hazretleri gelmiş, herkesin atına bir... O vahid ve kahar olan Allah, bir bendesine kahar sıfatı ile tecelli eylese, onun nazarında cümle, şeyler, yani eşyalar helak olur. Siz de yoksun, benim de yok. Allah'a şükür. Küllü şeyhin halikün illa veşeh, yirmi dokuza onun yüzünden başka her şey helak olucudur. Olucudur derken o kelime bile neler anlatıyor? Olucudur yani mutlak olucudur. Olmazdı, şöyleydi, böyleydi, olur mu o falan diye şüphe diye bir şey yok. Olucudur, mutlak olucudur. Her şey yok ki zaten. Yani. Yok ki, i̇stese de sevse de sevmese de bu iş böyle olacaktır. Kendisine de edince. Bunun bir üst düzeydeki ifadesi. Yani esma alemindeki ifadesi. Küllü men aleyhe fen ve yebka veçhü rabbüke celal vel ikram. Devam etsin. Devam ediyoruz. men aleyhe fen ve yebka veçhü rabbüke celal vel ikram. 26-28 yani 55 Surel 26-28 26-27 Her şey fani olucudur ancak Rabb'ın celal ve ikram sahibinin yüzü baki. Burada her şey diye bunu ifade ediyor. Aslında burada küllü men vardır. Ha. E, men kişilik manasında, kim kimlik manasında, hüviyet manasında yani. Ki benlikler ve senlikler manasına. Yani. Burada Cümle, her, he, her ben ve sen diyemiyor da yine şey eşya hükmünde almış onu. Aslında Olaymış. bu eşya değil onun karşılığı ama başka evet. türlü de ifade edemiyor. İşte burada men'iyet demesi men yani kimlik demesi esma alemini anlatır. Şey'iyet demesi yani eşya demesi efal alemini evet. men'iyet yani kimlik Hüviyetler esma aleminde meydana geliyor ya, işte bu esma alemini anlatır. Yani burada tevhidi esma'yı gösterir bu ayet. Birincisi tevhidi efali anlatır. Bütün e, fiillerin ortadan kalkması, tek fiile dönüşmesi, tek düşünce dönüşmesi, efal tevhididir. Esma tevhidi de işte küllümen efen bütün varlıklar fani olucudur. Yani isimlenmiş olan bütün kimlikler de yok olucudur. Bu kimliklere kimlik veren nedir? Hakkın varlığıdır. E, kimliği <gülüyor> göreceğini, hakkın varlığını görsene. daha kestirme yoldan. Neye teferruat doğuracak? Işte neticede kimlikleri de ortadan kaldır. Yani menlikleri de ortadan, hü, hüveleri de ortadan, eneleri de ortadan kaldır. Hepsini kaldır ortadan. Hu'yu da kaldır. Niyi de kaldır, hepsini kaldır. Neticede işte yine Hakk'ın veşi, esma alemindeki veşi baki kalacaktır bu sefer. Yani birinci de efal alemindeki veşi baki kalır. İkinci ayette de esma alemindeki veşi baki kalır. Bugün peşinen ölmek gerek. Bu ölüm iradeyle olmalıdır. Hak'tan gayrı cümle eşyanın helakini görüp, kendi dahi helak ve yok olup Tam bir yokluğa girerek fena fillaha erer bu halleri yaşadıktan sonra. Hakkın cemalinden gayrı bir şey kalmaz. Hayli zaman bu yokluk haliyle kalır. Büyük cezbeye kapılır. Bu halde ne zaman ve ne de mekan kalır. Ne felek ve ne de melek söz konusudur. Felek demesi, alemlerin yok olması, melek demesi de men men'iyetin ortaya çıkması, esma aleminin yok olması. O takdirde sadece hak kalmış olur. İşte bu durumda vahit ve kahhar olan Allah kendi kendine limenil mülkül yevm, 40-16, bu anda mülk kimindir diye hitap eder. Başka cevap verecek kimse olmadığından azametiyle yine kendi kendine cevap verir. Lillahi'l-Vahidim Kahhar. Vahid yani vahidiyet aleminin meydana getiricisi. Tabii, kısım kalmadı der vahidiyet tek Kahhar ismiyle Kahhar ismiyle diğerlerini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla vahidiyet hükmünde kendi yani. varlığı kalıyor. Ve işte bu da lillahi bugün de onun içindir. Vahit olan Allah'ın günüdür bugün. İşte kişi de bu hüküm meydana geldiği zaman bu ayetin hükmü altına girmiş olur. Bu kıyamete de olacak hadisedir aynı zamanda ama geniş genel genel olarak ama bize lazım olan bizim kıyametimiz, bizim yaşantımız, herkese lazım olan kendi yaşantısı. Geneldekiler olur veya olmaz olacaktır muhakkak ama o bizi ilgilendirmez. Bugün kıyameti koparamazsak, yarın o kıyamet bizim başımıza kopacaktır. Ama bugün biz kıyameti onun başına koparırsak kendi başımızı kurtarırız. Çok Arif tamamiyle tükenip, helak olup bitmişken, Cenaba kendi varlığından yeni varlık ve hayat verip. Subhatullah'a yani ilahi boyaya boyar böylece içinde ve dışında bulunan bütün sıfatları değişir. Ar oldu bitti gitti ya bitti gitti o öyle bir yere geldi ki artık orada da durması mümkün değil. Kuranda şöyle buyrulur. Yevme tübbedül arzı gayrel arzı ve semawatu vel arduberazu lillahil wahidil kahar 15'e 48. O gün yer başka bir arz ile evet. semalar da başka semalar ile değişir. Evet. Vahid ve Kahhar sıfatıyla Allah meydana çıkar. Evet. Gayet açık yani daha fazla evet, açmaya gerek yok. <gülüyor> o arife hakkani göz, hakkani kulak ve hakkani lisan verilir. Onunla yokluktan varlığa Ayıklığa geldiği zaman bütün eşyada lisansız olarak sual cevaba başlar. Bütün eşyada lisanssız olarak yani ağza kulağa evet. bile ihtiyaç hissetmeden bir, hurf, bir hurufu bir ziyan oluyor yani Sual cevaba başlar. O tecelli halinde ne ilim ne marifet ne şuur vardır. Orası mahvu mutlak yani mutlak yokluk halidir. Sahve geldiğinde, uyanıklığa geldiğinde artık anlayışı ve bilişi tamdır. Ve yukarıda zikri geçen ayet-i kerimenin manası hal içinde açığa çıkar. Ancak dile getirmeye izin yoktur. Dilsiz ve gönülsüz okurlar, kulaksız duyarlar. Bu hal ilmel yakîn değil, onun üstünde aynel yakîn ve hakkal yakîn halidir. Arif bu mertebeye erişince haf ve recadan, yani Korku ve ümitten kurtulur. İlham veren o, irşad eden o, hidayete erdiren de o olur. Korku ve ümit nereden kaynaklanıyor? Kişinin beşeriyetinden kaynaklanıyor. Beşeriyeti var ki azaptan korkuyor veya belirli bazı şeylerden korkuyor. Yine beşeriyeti var ki ileride kendisine 12, menfaat 12, 12. temini için ümit vardır. Dolayısıyla varlığı Kalkmış olan bir insan, insanın ne ümidi olur ne korkusu olur. Neden korksun? Korkan kim olacak? Ve yine Hazreti Şeyh buyurur ki, ehli Keşfin bütün mezheplere, mülke ve makamata karşı tam bir anlayışı, idraki, ihatası vardır. Bunlar gerek ilahi, gerekse kevni olsun hiçbir şeye karşı cahil değildir. İlmi tam ve kapsamlıdır allah Teala'ya veya yaratılmışlar hakkında ne söylenirse tam keşif sahibi olarak ve söyleneni hangi mertebeden ve ne makamdan oldu, aldığını ve söylediğini bilir. Ayrıca söyleyeni de mazur görür. Karşısında bir şey duyduğu zaman söyleyeni de mazur görür. Ve yersiz görmez. Zira bilir ki Hak Teala yersiz bir şey yaratmamıştır. Arif'in bu görüşte olması, Hak Teala'nın bütün esmasına olan irfanından ileri gelmektedir. Bilir ki bütün mertebe ve makamlar ilahi esmanın icabıdır ve bütün şeyler ilahi isimlerin zuhur yerleridir.